Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cenaze namazı ile ilgili meseleler. İslam'ın her şey güzel olduğu gibi bu meseleler çok güzel bir şey. Önemli bir kimse de yardımlaşma. Bir müslüman öldüğü zaman o müslümanın yıkanması, kefenlenmesi, namazını kılınması, ve da hayatta olan Müslümanlara farz oluyor. Bir şey farz olunca mutlaka bunu ilgili ayet-i kerime bulunuyor. Ha. Meyla buraya bizlere. Tevbe 103'te. Ve salli aleyhim. Vesalli kıl. Bu tekil, emir. Buna tam muhatabı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Velham buyuruyor. Vesalli aleyhim. Onun namaz kıl. İnne sırateke sekenüllehüm. <gülüyor> Senin ama onlar için bir güvence olmuş olur, şükenet olur. Bu ayet göre ve icma ümmete göre yani sahabelerin, tabinin, iş, icmana göre de canımızı kılmak farz olmuş oluyor. Farzlar ikiye ayrılıyor. Biri farz-ı ayın deniyor. Farz-ı ayın ve her Müslümana aynen farzdır. Beş vakit namaz gibi. Mesela evde ne diyor bazen kız ilahatı oğlu babasına baba ezan okunuyor. Kimi çağırıyor? E, Baban mı çağırıyor? Oruç farzdır. Kime? Bu farzayla olduğu için her Müslümana farz olmuş oluyor. Yalnız canlı namazı bu da farzdır. Bu farklı bir farzdır. Bunlara da farzı kifaya deniliyor. Farzdır kifaye yani kafi olarak nasıl kafi olarak bir kısım Müslüman bu görev yapınca diğerlere bundan kurtulmuş olur sorunundan gerçekten İslam'ı her şeye güzel eğer Cezayi namazı da fazla olsaydı mesela bir şehirde büyük şehirde İstanbul'da bir Müslüman öldü hepsine buna bakmak farz olurdu bu ingansız tarih <gülüyor> farzı kifayalmış oluyor peygamber salli ala sahib hüküm peygamberimizin zamanında asıl saadette bilhassa İslam ilk döneminde bir cinaze gelince peygamber soruyordu Esabım bunun kimseye borcu var mı eğer borcu var derlerse peygamber buyururdu. Siz bunun namadını kılınız. Bana izleyince ben kılamam buyururdu. Bu da neyi gösteriyor? Eğer canımı kılmak farzayın olsaydı peygamberi kılmak da gerekiyor. Demek ki Allah korusun borç vermek de çok kötü bir şey mu? Borç vermek. Allah korusun. Borçlanma Bakın diye Allah'ın rüşdüllü, on namazını kılamıyor. Hatta Peygamberimiz Üzür dairesi Hazretleri. soruyordu, e, hesabın bu kimseye borcu var mı? E, var denince, bak, elime sıva sıva da boynu de ben elimde sıva koyacağım, sıvada beriçe, bunu bir kere beriçe ben namazını kılamayacağım ama siz kılın, Üzür dairesi mazetiyle. Günümüzde ne oldu? Bu kapitalist sistemin yaptığı tahsitlendirme insanları bu girdaba sokuyor cenaze namazı farzı ki ne oluyor şimdi bunda naafi ibadetten daha eftal daha üstün olmuş oluyor mesela komşunun cenazesi var akrabanın cenazesi var yakın bir canazesi var ve bir insan bir camiye gitti de camide cenaze var. Bu kimse otur da camide ve evinde kur okumaktansa cenaze etmek daha eftel. O farz sevabı açıklığında. Evet, farzı kifayedir ama sevap olarak bunda farz vardır. Özellikle eğer ölen kimse Allah katında sahibi kimse ise e bunu bilemeyiz. Bilemeyiz Şimdi bir alameti var. Yani bir insanın yaşantısı, inancı, çalışma sistemleri, cihadı... ...nedir bu? Eğer bir kimse, sahibi kimse ise... ...on namazı kılmak çok daha büyük sevaptır. Hadışı okuyelim inşallah bununla ilgili... ...Buhar-ı Müslim'de adışı herif... ...Buli Aleyhisselam Hazretleri, menşeiden cenazete bir kimse bir cenazede hazır bulunsa hatta Yusallâ namazı kılıncaya kadar namazını kılsa şimdi mesela bazı caziyeline gider taze bulunur, döner gider ama bu bu yoksun kalıyor bir kimse bir cenazeye gitse hatta Yusallâ'a Namazında kılsa, felehü kıyıratun. Ona bir kıyırat seaf var. Hem şehid ha hatta dütfene felehu kıyıratane. Yani ciaze girse, yani namazını kılsa ve oradan vezire girse, deklin tamamına olarak olursa, buna iki kırat seaf vardır. Nedir bu Diye ben bu soruldu. Gözün bizdül cebelini. İki büyük daha gibi buyurdu. Demek ki bir insan bir Müslüman kardeşinin yanılamadığına kadar sene olur ona u dağ gibi bir sevap buna veriliyor. Uğud dağ gibi sevap. Düşünün. Yani yarın maşaya gününde de o kimsenin bir ne konuyor? Uğud dağ gibi sevap konuyor. Neden? Bir Müslüman amazını kıldığı için. Ki her insanın cihazı kılınır mı acaba her insanın? Kılmıyor muhtemelenler. Kimlerin namazı kılınır? Bunun şartları vardır. Biri İslam'ın meyiti. Ölen kimsenin önce Müslüman olması şarttır. Eğer ölen kimse Müslüman değilse nasıl belli olur bu? insan yakınını bilir. Bir de belli insanlar vardır. Ülke çapında bellidir. İnançları, ideoloji bunların bellidir. Yaşantıları bunların bellidir. Eğer bir kimse inancı yaşantısı ile İslam'a karşı bir tutumu varsa bu nedir? Allah katında bu Müslüman arasında Müslüman sayılmıyor bu. Böyle insan ise bu namazı kılınmaz. E kılsak ne olur? Haram olur. Kınaşta insanları. insan As ı Saadet'te, Peygamber'in zamanda Mevlamız'ın hikmeti, Asr-ı Saadet, bir çeyrek asırdan kısa, 23 yıl. Hatta 3 yılda davet olmadığı bir, 20 yıl aslında. Her şey onda meydana gel, her olay. Oğlulara. Medine-i münafıklar vardı Medine'de. Mekke'de yoktu münafıklar. Neden? Pekke-i Mükerreme'de çünkü Müslüman demek ölüm-i anlamına geliyordu. Yani bir çıkarı yoktu menfaati Müslümanlar'ın burada. medine Münevvere'de ne oldu? İslam'dan önce orada ağırlı olanlar vardı. onların tabi isimleri silindi. Silikallar peygamberimizin yanında bir hasretli geldi bunlara. Ve nifak dedi bunlara. Münafık oldu bunlar. Münafık dış görünümüyle ve sözüyle Müslüman görünür. Kerime şahate getirir. Namaz da kılar. Ama onun iç aleminde kalbinde inkarcılık vardır. Müslümanları sevmez. Ve gizli olarak da İslam düşmanlarına devam birleşiyorlar beraber itibat eden onlara beraber. İşte böyle bir münafık. Hatta onların başı İbnü Bey denen bir münafık. Münafıkların da reis münafık adı da. Münafıkın başı kendisi de. Çok da etkili konuşması var kendisinin de. Yani karşı günü elki altına alırdı. İslam'a çok muazzam zarar verdi. E, Peygamber'e çok üstü Aleyhisselam'a çok üstü Peygamber'e. Ama ağır hastalandı. Yatağa düştü. Baktı artık ölecek. Oğlunun içinde Abdullah. Onun içinde Abdullah. Oğlunu çağırdı. Oğlu da tam dört dörtte oğlu oldu ama. İslam'a tam bağlı. dört Müslüm oldu. Halis Müslüm oldu da. Oğlum Abdullah dedi, Muhammed'e ki dedi, Muhammed ya, Peygamber demiyor ama. Muhammed'e ki dedi, onun gömleğini iste bana, gömleğini. Ama iç gömleğini iste. ya yani onun derisine dokunan gömleği iste, verirsin al gel. Öldüğüm zaman o gömleği bana giydir o hak peygamberse belki olabilir yani şimdi. Yani, kuşa tabii. Olabilirse. Belki onun gömleği giyince azap ama arada. İkincisi benim mı okulursun dedi. O da geldi. Yarıştığı Allah. Babam ağır durumda. Benim iki bir vasiyeti var. Bir de bunlar. Gömleği istiyor. Hemen peygamber çıkar Hemen çıkart. Hemen çıkart. İkincisine namazını senin kılırımını istiyor. Peki. Yani hazır olunca beni çağırırsın ama ben kılıyorum. Ve çok geçmeden oğlu geldi. Yarısıyla Allah babam vefat etti. Yıkadım kendisini, kefene sardım. Cenaze hazır. O zaman beşte gitmezler cenazelere. Buyurun ya Resulallah namazını kıldırır mısın bize? Peygamberimiz kalktı aleyhisselam adetleri. Gitmeyi. Yalnız sahabeler var. Hazreti Ömer, o da orada Hazreti Sömer'de. Allah. Ya Resulallah, o kadar şöyle yapmıştı İslam için Ya Resulallah böyle yapmıştı o ya namazını kılma. Tabi o Peygamberin namazını kılma diyemiyor da ancak bunu hatırlatma ki Peygamberimiz'e böyle. Peygamberler Peygamber, Hazretleri tabi Peygamberler nuru müzdür, Nur böyle, nur. Ona da böyle kin olamaz yani, kalpleri olamaz, temiz kalpleri çünkü. Peygamber Hazretleri hiç özlem dinlemiyor. öne bakıp gidiyor. Bir ara Peygamber bir durdu, durdu. Peygamberin hali değişti. Anlısı abiler vahiy geliyor, vay geldi. Böyle an buyurdu. Tevbe 84'te ve la tusalli ve la tusalli ama kılma. Mâte, ebeden onlardan biri öldüğü zaman ve lafukardan kafir eden islam düşmanı biri öldüğü zamanlar onun namazını ebeden kesinlik kılma. Vela tekum ala kabri dikir, onu dua etme onu ziyaret etme kabrinde. Paigdermeye gelince hemen geri döndü hati okunanlara ama kılamojum da tabii kılmalı Müslüman namazımız. Yani. Şimdi bu ayet-i kerime tabii kesin bu emir velatussalli buna ne hazırleniyor Arapçada namazını kılma kesin olarak öleneceksin. Beraber buyurunca demek ki ölen kimse eğer İslam karşıtı bir ideolojiye, sisteme, rejime, görüşe bağlı ise, yani sapık ise, mesela bir farzı inkar ediyorsa, aşağılıyorsa bir farzı, örnek faiz mesela haram. Öyle insan var ki canım bu çağda bu zaman olur mu derse, ya işte Kur'ansız çağ zaman var muhtemelen? Dinen gitti ki afro muhtemelen. Mesela baş etmek farz Kur'an-ı Kerim'de. Arızdır. Bir erkeğe... ...başı örtmek farz olmadığı halde... ...bir erkeğine bir kalkar da... ...ben başta karışayım derse... ...İslam'ı çıkar Muhtemelen Efendi... ...bir farzı inkar eden... ...haramı inkar eden... ...inancı İslam'ı ters kişi... ...İslam'a çıkıyor... ...böyle kimseyi tanıyan, bilen kimse... O namazı kılamaz. Kılarsa haram işlemiş oluyor. Haram olur. Peki bir insan inancı İslam'a karşı değil. İnancı var. Allah Peygamber'i tanıyor. E, saygısı var İslam'a kendisine de. Ama İslam'ı tam yaşayamıyor. insan da var. Yani Namaz bazen kılar, bazen kaçırır. Bazı günah işler... Bu da ne olacaklar? Bu aleyhissamadetleri salü alakülü Sallü kılın. Alakülü birin ve facirin. Bir iyi insan. Salih kişi. Ölen kimse, iyi kimse de olsa günah işten kimse de olsa o namazı kılın. Yani bir kimse Allah korusun alakülüşen bir kimse bile olsa ama arkada haram olduğunu kabul ediyorsa bir kadın bir kız başarışı gezer, gezdiği halde yani örtünmeye dönüş yapmadan önce ölürse ama inancı varsa namazı kılmabiliyor. Kılın İslam'da. Yani İslam bunlar da ne yapıyor? Dıştanıyor. Neden? Burada bir iman kardeşliği var. İnanç birliği var burada. bu inancı var kendisine burada. Bunun için tabi ne var? E, cezasını çekebilir. Yani karbodefran çekebilir. Bir genç hanım ilk çocuğu doğurmuş, kız doğurmuş, korası rahmet doğmuş, dul kalmış. Genç hanım. Bu kadın kızca kadın da yani kızlığın yetim büyümüş kendisi de fakirmiş de kimsesi yok. Artık korusan kalan işte bir yine bir ahır işte bunlar varmış, bir de kızcağızının bağına basmış, geçin gidiyorlar. İmtihan Allah'tan mevlamızdan kızı 15 yaşında geldiği zaman birdenbire hastalanıyor kızı. Kız birdenbire hastalanıyor. Şu bu derken kız ölü veriyor. E kadının bütün varlığı gönlü hepsi kızında, bu kaldı. Zaten yetim büyümüş, fakir de kendisi. Tabii kadın her bakımdan yıkılıyor. Erdemişli şey gelmiyor ama. Yıkanıyor, mezarla konuluyor. Günlerce ağlıyor. Artık bu kadın ölümü artık kabulleniyor artık. O duruma geliyor. Ne istiyor? Dua ediyor Rabbim bana kızımı bir anda gösterişen masa. Artık ben razı oluyor. Ama kolay rüya görmek öyle değil. Öyle değil. Dua ediyor şu yap ederken bir gece kızını rüyasında görüyor ama daha kötü oluyor şimdi. Kızı ateş içerisinde, alem içerisinde ama ateş, alevler yalnız kızının kolunu yakıyor. Bilekle <gülüyor> dizi arasında orası da bir kolu böyle. Yani diğer yerler yanmıyor kızım. Bu yanıyor. Yani Cahilce yanıyor böyle iki kolu. Bilekle dizi arasında yanıyor iki kolu böyle. Kadın, ah kızım! Yanıyor musun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Ah anacığım! Efendiyi biraz kısa kol dışarı çıkardım kısa koluyla. Yani başını örtermiş, örtermiş. Yalnız kısa kolu dışarı çıkarmış biraz. Bunun için yerlerim anneciğim diyor. Kadın tabi uyanıyor. E anne yüreği tabi. Yanmaz mı? Yanıyor. kız öyle görünce. Ağlıyor, ve şunu bunu yapıyor. Bu arada uykuya dalıyor. Oturduğu yerde uykuya dalmış gene. Bir ses duyuyor rüyasında. Üç tane kalbi kırk gün bir araya getir, kızın kurtulur. Üç tane kalbi bir araya getir, kırk gün kızın bazdan kurtulur. Hem uyanıyor, e, çözemiyor tabi, şifreli bir şey bu. Üç tane kalp, üç kalp bir araya gelecek kırk gün. Sabah zor bekliyor, sabah oluyor eyl hal. Yani Allah dostu bir ulamaya, alime gidiyor. Anlatıyor rüyasını. Alim gülüyor. Şöyle buyuruyor. Üç kalbin biri diyor, senin kalbin. İkincisi, Konya Kerim'in kalbi, yasin Şerif. Üçüncüsü, gecenin kalbi, tam gece yarısı böyle. Buyuruyor. Tam diye gece yarısında ne ya zaman gece yarısı? Öyle ezan okunuyorsa aynı saatte tam gece yarısıdır. Öyle zana güneş tam tepemize olur, gece arasında altımız olur. Hiç kalbe egilri diyor. Tam diye gece kalk, tabii kalbinden ile samiyet ile Kur'an-ı Kerim yazını kırk gece diyor. Bu hemen o gece başlıyor abdestini alıyor. Vakti bekliyor. Vakit gelince yazı şerifi böyle alıyor alıyor. İhlas-ı okuyor. 40 gün. Son gece okumuş gene. Gece yarısı okumuş onu. okudu yerde gene gene kızı hayaline geliyor. Ağlarken işte düşüyor. Oturuyo da uykuya dalıyor. Ama hafif bir uyku. Kendini uyku. Kızını görüyor aslında. Kızı adatta değil. kızım mezarda ama yeşillik, çiletliği içerisinde kızı, gülümüşlüğü kızı. Kızı daha genç, daha güzelleşmiş. Kızım ne oldu sana? Kurtulur mu kızım? Anne Allah soğuzun sende anlayacağım vere diyor. Kırk gece o hediyen bana geldi. Rabbim ona beni bağıştır. böyle buyur Demek ki muhterem cemaatimiz hadis-i seyir el meyit keli garik büyüyor. El meyit öyle kimse kel garik garik suya düşmüş boğulmak üzere. Yüzümü de bilmiyor. Suya düşmüş boğulmak üzere. Artık i̇mdadı imdadı çıkmıyor, ölmek üzere. Ölen kimse buna benzer. Ne gerekiyor bunlara? Dünyadan sağ onların el dokusu gerekiyor bunlara. Gerekiyor bunlara. İşte zaten namazın amacı da budur. Canım amacı budur. Onlara duadır. Bu amaç budur. Namazını kılmasına bir kimseye ilk şartı o kimse olması gerekiyordu. İkinci şartı taharetü i yani hadesim ve nicat ettim. Ölen kimse yıkanmadan o namazı kılınması, yıkanması, şart. Bir de... ...necaset... ...yani kefende, şurada, burada... biris madde olmaması gerekiyor. Ancak... ...bir ölen kimseyi sonra... ...o ölen kimsenin... ...kendisinden... ...bir aklında bir şey gelirse... ...alt tarafından... ...yumşeyince kendisinden... ...bazı bazen de kan gelir... ...durulmaz kana... ...kan gelirse... Ölen kimsenin kendi kanı ona pis olmuyor. Ona olmuyor böyle. Dışarıdan bir niriz gelmeyecek kendisine. Yani kendi altta hedef yerinden bir pisli gelse bile yıkanından sonra, köfendiden sonra gelse bile ona zarar vermiyor. Dışarı gelmeyecek. Demek ki ölen bir kimse yıkanmadan önce bunun namazı da kılınmıyor. Kılınmamıyor. Yıkanması şarttır. Felevlem yülka aleyhi turabı yuhrecu ve yuseli ve yusel aleyhi. Şöyle böyle fıkı taşıdım bu uzun bu, kısa okudum ibareyi. Bir kimse, ölen kimse başka yerden getirildi. E, beyaz bir şeye sarılmış. Mesela, dedi bir hastaneden getirildi. Beyaz bir şeye sarılmış. Bunun ne adı yakınları? Herhalde yıkanmış zandı, zannediler. O bir şeyde kevan zanettermezken kendisini dedim ki yıkanız zanetterme kendisine. Bu yıkanamadan bunu için namazı kılındı, ama tabii yıkanız zannediliyor. O zanla hareket ediliyor, namazı kılındı, mektele gidiliyor. Yolda haber geldi, Hastane gelene bir ha akıdan gel haber geldi, bu orada yıkanmadan gelmişti ama ne yapacaklar? Hemen geri dönülecek. En yakın bir yerde yıkanacak. Namun tek namazı kullanacak. O ittar namaza. Yolda haber gelmedi. Mezarlar götürüldü. Mezara hazır. Mezara indirildi. İndirilir mezara indirildi. O anda kadar haber geldi. Bir yıkanmamıştı diye. Hem mezara çıkarılır. En yakın bir yerde yıkandır. Tek namazı kullanılır ona sıra gönülecek. Yolda haber gelmedi. Mezara kondu. Haber gelmedi. tahtı dizildi. Haber geldi. Gene çıkarılır. Ama üzerine tabak atıldı mı artışı kalması haram oluyor muhtemelen. Ölüyü kabrinden kaldırmak Allah mahsustur. Allah mahsustur. Böyle. Haram olmuş oluyor. Demek ki üzerine tabak atıldı. Atut atıldı, atıldı, arkadan haber geldi, ulaşıldı haber. Bu yıkanmamıştı. Şimdi ne olacak? Yıkanması farzdı, şart namaz kılması için. Şimdi bu da zarûr olunca ne oluyor? Şart düşüyor buradan şimdi, düşüyor. Şimdi burada tekrar bu namazı kılmayacak, mezarlarda kılınacak. namaza Hatta biri kaç yıl sonra bu olay anlaşılsa bile, o gün anlayamazlar mesela. Gömüldü, dua cemaat dağıldı. İki üç gün sonra haber geldi ki... ...ikanmamıştı diye... ...hemen cemaat... ...mezler başına gelirler... ...onamadı ve kılarlar. Ne zamana kadar? Çürüyüp de... dağıldığıza edilinceye kadar. Yani... ...çürüyüp dağılınca... ...üstü anamaları da kılmaz artık ne kadar... ...bir zaman acaba bir mevta çürüyüp dağılır... ...bu insanın... ...yapısına göre değişiyor iklime göre değişiyor e, yöreye göre değişiyor bu. et mesela insan ettir tabi. bir et e, kışın odada böyle doğa ben konması zaman durur, hemen et bozulmaz ama yazın daha çok bozulur hele Mekke Medine gibi bir yerde a, et hemen bozulur insan bunun gibidir Üçüncüsü, اَبَغْضُهُ emamel الْمُسَلَّةِ تَمَامُهُ اَوْ اَكْسَرُهُ Üçüncüsü, cihazanın kılması için ne gerekiyor? Cenazenin musallaya konması, yere konması, imamını konması gerekiyor, hazır olması gerekiyor cenazenin. Musalla ve bir yer olmasa, ele tutulsa olmaz. Orada hazır olmasa bir namazı kılınamaz. Bu takaa celazenin yıkanmış olarak musalla taşına musallaya olması gerekiyor. Tamamı hı bedenin tamamı ev eksüzyatı bedenin yaradan çoğun hazamızı gerekiyor. Ya bedenin tamamı ya da bedenin yaradan çoğu olması gerekiyor. Yaradan çoğu bedeninin. E, bir bomba ifrak etti, parçalandı uçak adası oldu, uçakdan düştü, insanlar pahşaldı. Oluyor bunlar. Toplam torbalara, el ayaklar bunlar, hepsi bulunamadı, karıştı. Gerçi günümüzde dena testlerinden var ama, e, bulunamadı bunlar da, ezilli mezilli bulunamadı bunlar da. Bu gibi durumlarda, yanmada, depremde, kazada, bu gibi hallerde, eğer ölen kimsenin bedeninin yarısı bulunsa ve yaradan azı bulunsa mesela bir ayağı bulundu biraz, bir kolu bir yerde bulundu, parmağı bulundu, mümnisi bulundu, parça bulundu, bunların onun toplamı yarıyı geçmiyorsa, bedenin yarısını geçmiyorsa buna namaz kılınmaz. Neden mi? Bu bir organ hükmüne giriyor. Organ hükmüne giriyor. E Allah korusunda mesela bir insanın eli kesilmesi gerekti. Şekerden şu falan da ayağa kesilmesi gerekti. Ayağını kestiler. Ayaktan bir insanın ayağı. O namaz kılır mı ona? Kılınmaz. E bebiri alınan kişinin kalbi alındı. Kalbi değişti, kalbin aldılar. O insan bir organadı parçasıdır. O namaz kılınmaz. Demek ki ölen kimsenin bu gibi durumlarda, olanüstü durumlarda eğer bedeninin yarısı yarıdan azı bulunursa, parça parça bulunursa bunlar anılmaz, kılınmaz. Toplanır bunlar, bir bedene sarılır, bir mezara gömülür. Ama başı bulunduğu, yarısı da bulundu ya da beden yarıdan çoğu bulunursa o zaman bunlar yıkanır, yıkayı bildiği kadar. Yani parça paşa olsun, parmak parmak olsun yıkanlara bunlar, Bir yere getirirler. Onun namazı kılınır. Hanefi ile Maliki mezhebinde gayibin namazı kılınamıyor. Mutlaka cenaze orada olması şarttır. Hanefi mezhebinde ve Maliki mezhebinde gayip edilir. Orada yanımızda olmayan Cihaniz kılınmaz. Başka bir de ölmüş. iyi bir insandır. Salih kimsedir. Haberi geldi. Haberi geldi. Oraya namaza gidemiyor. Veya da bir gün haber oldu. Bunun namazı Hanet-i Hina mezhebinde mahide kılınamıyor. Şafi'de, Hanbel'de kılınabiliyor muhtemelen. Kadar. Gaybı kılabiliyor. Neden kılabiliyor? Tabi 4 mesecit haktır. Her bir kıraan-ı kerim'a şu dayni ve bunlarla böylece. Şuna da iki şunu Sallan Sarnebiyü Alen Necashi'yi, Mâde fil Habeşeti, ve debi fil Medine. Sallan Nebiyü. Peygamber arsan namazını kıldı. Alen Necashi'ye, Necashi Habeş İmparatoru. O namazını kıldı. maalesef il Habeş etti. Habeşistan'da öldü. Ve Nebi Fil Medine. Nebiyaz Medine'de onlara kadar. geldi. Haber verdi. 29 yılında bu. Ya Allah. Aslam'ı öldü. Aslam eydi. Lecaşi bir nevi nasıl kral deniyor. Şah, Padişah deniyorsa o anlamda de Habeşler bu isim verlerdi. Ya Resulallah aslama öldü. Şu andan cenaze onu orada hazırlandı. Namazını kılın. Anladınız mı? Peygamberimiz buyurdu hesabına fekumû <gülüyor> fessalû alâ eheykum azhama. Dedi. Yahudistan peygamberimize de buyurdu. Ya Resulallah esna namazını kıl buyurdu. orada. Peygamberimizden yapıyordu. Şekumu kalkın. Hukuk hesabın. Fesalleh hükmü asame esanamadını kılalım buyurdu. Orada kılındı. Kılındı. Şimdi şafi mezhebine göre, hamileye göre buna binaen hatta bunu nüsha da namaz kılındı göya bende. Biri de Medine meden beraberde bir sahabeden biri vardı. Adı Muaviye. Ama Şişam değil ama. muaviye bin Muaviye bu. Bu Medeni vefat etti. O anda Peygamber Tebuk'taydı Aleyhisselatü'ne böylece. Onun namazını kıldı Aleyhisselatü'ne deri. Şimdi buna binaen Şafi'de Habe'de namazı kılınıyor. Gıyabende kılabiliyor. Halep'te neye kılınır? Halep'e göre bu Peygamber'e özel bir olay. Çünkü Peygamber'e gözen perde kaldırıldı. Ali Samad'ın kaldırıldı. kaldırıldı. o tabu önüne getirildi. Mevdu önüne getirildi. Onu göre kıldı. Hanet'e göre. Öyle olmuş oluyor. <gülüyor> Bu hat Necaşi'nin de İslam'a çok yarar oldu muhtemelenler. Halbuki Necaşi'nin İslam'a böyle. İlk icat oraya yapıldı. İlk icat böyle. Vekiyem-i o en katı günlerinde müşterilerin baskı öneminde bazı sahabeler dayanam aldılar işkenceye. Geldi ya Resulallah. İşkence, işkence ağır çok işkence. Hakarete, vurma, ateş atmalar, şunlar, bunlar işkenceler. Dayanam da artık bunlara. Ne yapalım ya Resulallah? Buradan gidelim bir yere. Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i Peygamber-i peygamber i peygamber i peygamber i peygamber i o hükümleri adildir. Müslüman değil o zaman daha mümkün. Hükümleri adildir. Oraya gittiler. Bunlara gerçekten az Eslam'ınlara sahip çıktı muhtemelenler. Sonra elhamdülillah peygamberimize mektup gönderdi. İslam'ı davet etti kendisini. Daha denince adı Cafer Ebu Tayyip'in oğlu o da oradaydı. Orada muhaciddi orada. Onun işi aldı. Ve dedi ki ''Sizin de, de dini bir kitabınız var mı?'' ''Ve Koranımız var.'' ''Ondan bana bir şey okur musun?'' O da Yasin okudu. Hazreti Câfer tabi okuyan sahabe. Hazreti Câfer, Hazreti Salih'in abisi okudu. Yasin okuyunca onun Hazreti Câş'ı ağlama başladı, Yani ağlama başladı. Aşya gelir, cecbeye geldi böyle. Hemen ikremi getirmiştim oldu. Çok fazla etti Müslümanlara. Allah rahmet edin inşallah. Yani İslam için çalışanlar her zaman alma göre rahmetli. için çalışanları her zaman. Çünkü onların neydi amacı? Bizim dilimize yardımdı. Çocuklara gelince bir çocuk doğduğu anda o çocuğa hayat eseri varsa namazı kılır onun da çünkü daha yeni doğan çocuk hayat eseri var. Ne bu bunu? Çok kadar bir ağlama olur ilk anda. Bu farklı bir ağlama olur çocuklarda. ondan böyle. Yani dünyaya geldi ağlar çocuk. Ölümünde de ehli imamla güler imamıza. Eğer dünyevi çocuğa bir kışkırı gibi hapif ağlamı olursa bir soluk alıp verdiği duyulursa işte bir aksırma bir şey olursa hayat eseri bu nedir? Hemen biraz da ölse bile bu dir olarak doğmuş kabul edilir. Bu namazı kılınır böyle. yeni gelen çocuk, doğan çocuk hiç solun sistemi fark edilmiyor. Nefes alıp verilmiyor böyle. böyle. Yani, nabuz atmıyor, kalbi çalışmıyor bir alman bir şey kendisinde yalnız avucunu hafif açıp kapadı. Buna hayat eseri delmiyor buna. Hayır, i̇lah fark etmesine böyle. Neden? Çünkü kesin hayvanlarda da bir tepilme olur. Yani olur bunlarda. Bu kabul edilmiyor. Demek ki doğan çocukta eğer böyle bir hayat eseri varsa tabi gülümden mesela hastanın doğumunda ben bu daha da kesin olarak belli olur. Belli olur varsa bu çocuğa Önce bir isim takılır. Adı takılır. İsim şart. Çünkü mahşerde onları çağıracak. İyi isim olacak tabi. Herkese iyi isim olacak. Ondan sonra bu çocuk yıkanır. Kehvenilir. Çocukları erkek olsun, kız çocuk olsun böyle. Bunları herkes yıkayabilir. Yani erkek ne kadın da yıkayabilir. kız çocukları yıkayabilir. Yeni o sabit çocukları. Fark etmez bu. Bu çocuğu yıkanır kefenlenir, namazı kılınır, mesajı gümülür. Ama bunlara tabi telkif verilmez bunlara. Onların ne verilmiyor? Onlara bir sorgu. Onlar soruyor yok onlara. Yani dünyaya geldi. Belki bir şey güzel bir nefes verse bile o da insan hükmüne geçti. maaşla gelecek, gelecek. Hiç gelecek, anlasın babasını da şefacı olacak olacak arada. Dü dünyaya gelen çocuk, doğan çocuk, ölü doğdu. Yani aşırı günü yaklaşmış. Normal şekilde dünya geldi ama ölü doğdu. Bu ne olur? Bu da yine yıkanır. Bir kefene sarılır ama namazı kılınmaz. Namazı kılınmaz. Onu da isim onun için verilir. Namazı kılınmaz bunun Yani yıkılır, kefenli namazı kılınmaz. Yine bir çocuk günün gelmeden doğdu çocuk. Nasıl doğdu ama? Organları belirli. Dış organları. Yani başı, el arkarı belirli. Yanaşıca bu beş olması, dörde geçmesi gerekiyor bu durumda. Doğan çocuğun eğer dış organları ağızları belirliyse bu da yine e, yıkanır, kefenlenir, bir mezara gömülür, namazı kılınmaz bunların şimdi i̇şte gelen bir de cazi namazı tekrar kılınabilir mi? Cazi namazı kılınabilir mi? <gülüyor> Haneti mezhebinde Fariki meselelerinde ca namazın nafilesi yok. Yeteri yani, kılınmaz. Bekûr oluyor. Şafi'de hamile kılınabiliyor. Tabi çürüyüp dalmış olması koşuluyla tekrar kılabiliyor. Yalnız Hanefi'de kılması için de bunun bir şartı gerekiyor. Hazir bu bu hadis-i şeriflerinde mescid-i hizmet eden, mescid-i temizleyen bir kadın varmış. Ve da erkekmiş. İki rivayet var. Ama gariban, kimsesiz, garip orada. Bir de kuru kara bir şeymiş bu kimse böyle. Yani halkın filisi olarak ilginç çekmeyen ya bir kadınmış ya bir erkekmiş. İki rivayet var. Peygamberimiz Ali bunu görmeyeceğim meşgitte sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ümmetine karşı, bize karşı çok ama çok şeffatlıydı muhteşemde. Benim kanal buluyor. harisun u aleyhüküm. Haris. Hırsla böyle. Ümmetine karşı hırslı çok. Ümmetinin sahipçı muhteşemde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Özellikle sabah namazı kırıtan sonra cama dönerdi. Hepsi bakardı. Hesabına işte, bakardı böylece. İçinden birini dertli görürse ona sorardı. Hasta mısın? Borcun var? Karının var? Derdinin mi var? Eğer cemaate birini görmezse soruyor komşularına. Kimin komşuları? Bak filan, ki filan aramızda hasta ya Resulallah. Kaldın dem ziyaretler Yine bir sordu. O kadın ve erkek. Neyse iki varlar. Hadisleri geliyor. İşte o meşhur sübren o kadın. Onu göremiyorum. O gün gelmedi buraya. Ne oldu? Ya Rasulullah o gece öldü. Onu hemen bir gece gömücük. Neden Niye bunu haber vermediniz? Ya Rasulullah gece yarısında. Tabi zifir karanlık gece arasında gece gezgarı ayetek lamba yok o zamanlar, sen ee, onu uyumuştu yarası Allah, on işte haber vermesin yarası Allah. O halde gidelim mezarla, o mezarları gösterim. Yarısı mezarına gitti, o arada evet namazını onu kıldı ve namazı kılmayanlar yavrusu saf tutular ama kıldılar. Şimdi bu adı şerife göre. Hanımim besibinde de. Ölen kimsinin en yakın velisi, o namazını kılmamışsa o tekrar kılabilir, onunla ve başka kılabilirler. Şimdi böyle bir kural da vardır. Mesela bir kimse iki yerde oturuyor. Aslı mesela kökü tabanı bir köyde diyelim, başka bir oturuyor, orada çevresi var. Namaz kılmak istiyor burada. O zaman ne olur? En yakın velisi. olu varsa olu. En yakın velisi. Bu ne yapar? Namazı kılmaz. Namazını kılmaz. Diğerleri kılanlar. Namazını kılmaz. Ondan sonra diğerleri götürülür. Velisi o iştirak eder oraya. İste velisi yine imam olarak kıldırır. İste birinin vekili de orada kıldırsın. Namazı kılmayanlar kılabilirler burada böyle yapılması gerekiyor. Çünkü ilk defa kımdın mı edilmiş oluyor. Ama birisi kılmayınca bunun hakkı olmuş oluyor. Yine buraya gibi mesela dış ülkede oğlu dış, dış ülkede yani aniden öldü babası, annesi, yakını biri yak aniden öldü. Yanıltısı bekletilmiyor. Bir de muhteremler Hastaneden, morg tefektir hastaneden, morga kuruyor, morga. Bu benim çok garip gidiyor muhtemelen. Yani ölen kimse o anda çok garip oluyor muhtemelen. Çok acıyorum onlara böyle, acıyorum onlara böyle, muhtemelen. Eğer hemen gömünken yoksa evine getirin, getirin, evine getirin. Evinde çılgın, görsün, görsün son zamanlar böyle. Öyle, öyle değil ki? Öyle biz aslında böyle. İnsan ölmez böyle. Aynı kişi böyle. Hepsini görüyorlar. Morkta, karanlık yerde yapayalnız yapayalnız orada. Bir hani eve getirirsin. Bir caze yıkanmadan önce onun okunu okunmaz yıkanmadan. Onun bunu odada ama. Yıkanmadan okunmaz. Ama yıkandı yanına okundu Kur'an-ı Kerim. Yıkanmadan da yine okunur, başkodan okundur Yanında olanlar tabi onu savaşıya getirirler, dua ederler, güzel şey konuşuyorlar. O onlara böyle bakar, güzel şey konuşması gerekiyor anda. Ondan da fiyat alması gerekiyor. Yani. Güzel mali bir olması gerekiyor orada. E, savaşıya getirilmesi gerekiyor orada. onun zevk alsın. Ama ne yazık ki efendim de öyle bir zamana gelmişiz ki artık gafet bizi yıkmış böyle. Yani kimimizi, kaybetmiş kimliğimizi. Bazı öyle bir de bulundum böyle. cenazeme evinde oluyor, sonucu evinde. Oturmuş etrafında. Allah korusun konuşmalar, gülmeler hiç e, sanki o ölen bir din ölmüş. Dünyasının değişmiş ...kahbeye gidecek. Ne yapacak acaba orada? Hiç aklına gelemiyor bunlar. İşte elden geldiği kadar... ...murttöremler... ...yarın morgta bırakmamak gerekiyor... ...ölenlere böyle. Bırakmamak ki Evine gelsin. Sami evinden yatsın. Eşini görürsün, kızını görsün oğlunu görürsün, torunlarını görürsün, yakınlarını görürsün, arkadaşlarını görsün böyle, gelen gelene görsün elinde yatsın son gece böyle. Yine Hanefi mezhebinin, malik mezhebinin görüşüne göre, eğer caza namazı nafilis olsaydı, yani tekrar tekrar kılması, böyle bir kural olsaydı ne olurdu? Peygamber namazı devamlı kılınırdı. Peygamber. Peygamber biliyorsunuz bilimlerle ifade etti. Peygamber'in doğumu 12 ve evvel parası günü. Ölümü aynı gün. Aynı gün. Peygamber'in doğduğu anda daha güneş henüz doğmamıştı. Nebinin ayı Parsi günü 12'si henüz daha güneş doğmadan ki aydınlanma baş ortalık, diye gelmesidir. Devranımızın defin işi Salı günü gece arasında oldu. Kan zifri kanatı oldu. Buna şöyle yorumluyor bazıları müteferriler şöyle yorumlar. Bunun hikmeti tabi var. Demenin doğumu bütün alemlere rahmetti. Güneş Doğmadan o diğe geldi. Manevi güneş onsa maddi güneş doğdu. Ölüm alemlere hüzündür, karanlık alemlere onun gelesi defolur. Niye böyle kal acaba? Parası günü vefat etti. E o zaman İslam bir devlet Cema cemaat değil. İslam devlet Büyük bir devletti. Düşman saldırabilir. iş işlenerek başkalarım olabilir. Kargaşa olabilir. Önce Halef'e halife seçimi bunun için yapıldı böyle. İslam başsız kalmasın. Başkomutan İslam kalmasın böyle. Erten. Demek ki bu kadar önemli İslam'da başkomutan seçmek, lider seçmek İslam'da. Ondan sonra salı günü deyip şey peygamber yıkarma işten başlandı ama Allah, orada bunlara muhtemeler, Allah tek rahmet ey, Allah onlara razı olsun inşallah. Ama elleri mı ki, elleri mı ki. Önce bir karasığılık, karasız sahibi arasında o güne kadar her gidip yarışıyor olayla peygamber soruyorlar her işlerine böylece. Her işe danışıyor olaylar. Bir malevi güneş, bir malevi fiiz kaynağı Enerjik hane onlar için, sahabeler için. Onu göre her şeyi unutuyor. Her şeyi unutuyor. Bu Savaşı'nda bir kadının korusu ölmüş. Oğlu ölmüş, kardeşi ölmüş, babası en Bir kadın, dörtten yakınını kaybetmiş kadın. Dört yakınını, korusunu, oğlunu, karı babayı kaybetmiş. Haber gelmediği neye? Kadının çıldıracak eşinin, babasının, oğlunun, için yanıyor. da geldi. Tam Uğuda geldi artık çılgın gibi. Sanki bağırıp çağıracak, rütacak yine sonunda. Peygamber'i gördü karşıda. Gördüğü anda içi sakinleşti. Ya Allah sen sağ mısın? Sağ Yeter bana bu dedi. Yeter. Bana. Dedi. Yeter. Yani sahabeler Peygamber'imizde aldığı enerjiyle, manevi enerjiyle Böyle yaşıyorlar. Namazlara başka, suhabete başka, hayatlara başka. O manevi birleş batın içinde oldu. Medineye karanlık bürüdü Hüzün bürüldü böyle. Keder bürüdü Kendini kaybettiler böyle. Osmanlı dili tutup konuşamadı muhtemelen böyle. Çıldır gibi oldular bunlar. E şimdi ama ne yapacaklar? Peygamber mutlaka toprağa verecekler. Ama elleri var mı ki? Nasıl verdiler Önce bir kararsızlık. Acaba Peygamber nereyi gömelim acaba önce? Yere. Bir kısmı derler ki Ciyante Bakıya gömelim. Bir kısmı Kabe'ye gömelim. Bir kısmı Rauzaymutağı gömelim dediler görüşler. Hazır Bekir dedi ki ben Peygamberi işitmiş hayatındayken Allah teala bir Peygamberi gömül istiyorsa onun ruhunu alır. Kadışa'yı duyunca böyle karar verirler. Peygamberimiz vefa ettiği yer, odası, yani peygamberimizin kardeşlerinde bulunduğu yer, peygamberimiz odasıydı muhtemelen böyle. Orası böyle şey. Kübile tarafındaki köşede peygamberimiz serir, yani bir divanı var, taht divanı var böyle. Odanın kübile tarafında sağ köşesinde, var, peygamberimizin orada bir tahtadan divanı vardı, tahtadan böyle. Rendezsiz, mühendezsiz yemele. Divanı vardı. üzerine bir yatağı vardı. Yatağında yüzü deriydi, deri. İçinde pamuk yoktu. Lif var, lif. Kurma lifleri, dalları var. Bu yatağımızda deri. Yatağı oradan kaltırıyorlar. Orada yıkanmak karar verdi. Orada gümlecek hastası deri. Ama eller varmıyor. Nasıl Allah'ın Resul'ü yıkasınlar? Nasıl onu toparacak kendisini artık ağlamaklar, gözyaşları, hıçırıklar böyle kendileri çılgın gibi olmuşlar bu şekilde. O durumda yıkayacaklar ama. Şimdi sıra geldi. Acaba nasıl yıkayalım acaba? Biz çıkaralım mı acaba? Yoksa peygamberimiz bedeni nasıl elimiz sürebiliriz? Bu hayatsızlık mı acaba? Ne yapalım acaba? Karar veremediler. Ondan sonra bir uyku verdi. Hepsi böyle. Bir uykulamaya geldi bilsef duydular. Resulullah'ı gömleğin içini yıkayın. Çıkamayan gömleğini. Hem uyandılar, öyle yıkadılar kendisini, hasretlerini. Tabi yavaş bayardılar. Çok yavaş gidiyor. Elleri varmıyor. Ağlamakta, zamakta elleri varmıyor. Yıkandı. Kefenlendi. Gömleğin kefenası gömlendi. Hazırlandı. Devamından havası etmiş Aleyhisselam adetleri. Bir öldüğüm zaman benim cihazeme koyun, benim yaptığım divan üzerine koyun. dışa çıkınız. Beni yalnız bıraktınız orada dışarıda. Önce Rabbimin bana rahmeti gelecek orada. Yani Allah o bırakın beni. Ondan sonra melekler beni namazına kılacaklar. Cebrahmik her büyük melek gelecek namazına kılacaklar. Etvayla beraber. Ondan sonra sizi girip kılınız ama cemaat yapabiliyorum burada. Onlara. Ancak gece arısı oldu. Hele kabri koymak. Kabri koymak. Terini, kabri indirmek. Çok ama çok güç sabir. Elleri var mı? Bir türlü? İndirirler. Hatta o arada Hazreti Enes Hazreti Fatıma anamıza gitti. Taziye gitti o anda. Mesela sonra da Fatma sordu anamız. Enes ne yaptın Resulullah'ı? Ya Fatıma işte medara koyduk. Nasıl vardı bunu mezarlık koymaya? Buyurdu. Yani medara kondu. Hep şaşıtılar, bekliyorlar oradan. Sahabeler çok yüksek işte makamda. Yani günümüzün evliyaları bir milyon sene daha yaşasa, her gün bir makam olsa yine sahabelerini çıkamıyor. her büyük Eylülullah sahabeler meleketleri göremediler ama gelirin fark ediyorlardı. gelirin fark ederlerdi. Mali bir hava oldu böyle. Yabrı Aslan'ın önce o geldi. Ona bağlı meleketlere beraber, işleriye Diğer merte geldiler. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, bunlar, bunlar. O da küçük ama zaten. Teker teker ama kıldılar. Çıkıp geri gömeler. Devam Ondan sonra kadınlar sıra geldi. Sonra çürükte namazı kıldılar. Kıldılar. Ertesi sabah meden olmayan sahabeler, başkaların sahabeler geldiler. Namazı da Orada kaldı. <gülüyor> Harim Eski'ye bunu da tabi bir kanak olarak alıyor. Eğer terk kılması olsaydı medeniyet olmayan sahabeler onlar bu namazı kararlardı. Arkasını kararlardı. Bilhassa tabi'in. Tabi'in. Tabi'in Tegam zamanı. ...yaşamışlar vardı böyle. Peygamber zamanı yaşamış. Hatta İslam kabul edilmiş. Peygamber zamanında... ...uzak kabilede de... ...ihmal etmiş ama. Medine'ye işte Hele bir devem doğursun bakalım. Kurumalar bir olsun bakalım böyle. Ert erteleye gizitirmiş. En son artık... ...kara vermişler. Öyle oldu ki tabi ol tabine bazıları. Artık en son artık... ...Bimri devresine Medine geliyor... Medine'ye bakıyor. Allah Allah. Medine ıssız. Medine hüzünlü. Medine ağlıyor. Medine kanıtaya bürünmüş. Bir çabanı rastlıyor önce biri. Bakıyor. Çaban yasamıyor bir yere öyle. Gözleri yaşlı duruyor. Hayvanlar dağılmışlar. Hiç ona bakamıyor çaban. Selam verdi çabanı Arkadaş ne oldu? Bak hayvanlara musun Resulullah gitti. Ona gitsin ne olacak? Arasım yeri. İşte bunlar giderler de namazı da kılmadı tekrar Şimdi de inşallah gelin kısa da inşallah cemaat çok olursa acaba öğren kimseye bunun faresi var mı acaba şimdi? Hazret-i Allah, inşallah Müslim'e bu davet edin hadis-i şerif. Ma'mun reculün müminin yemutu bir müslüman ölür buyurakışlar. Bir müslüman öldü. Fe yekûnu ala cemâzetihî elbunu rejülen Bir müslüman ölüten sonra eğer 40 tane müslüman namazı kılarsa, kavşi günü billeyen ama bu 40 cemaat da olacaklar. Allah bir şey, koşmayan gerçek Müslüman olursa kırk tane. Tabi günümüzde bazı canlılara kalbuk oluyor. Konvoylar, düzülüyor konvoylar ama her evet, insan ruhlarında insanlar var. Hatta abdestsiz namaz kılanlar yansı namazına bir gösteriş olarak abditsiz aslında kendisinin buraya gelenler Tabii hatta şakule, awkış yanlar şunlar bunlar oluyor bunlarda. Burada şart koştiği hanısı Allah'a Allah şirk koşmayan, ehli mübahid, David evliya. Allah'a bir inanan, ihlaslı 40 tane Müslüman birinin namazını kılarsa illa şefaullah fihi. Allah adına olursa kabul eder, Allah'ın şefaat eder. 40 tane böyle Allah dostu gelirse, İlahi Mümin gelirse, bunu kılarsa. 40. Peki daha fazla olsa ne olur? Yine ad Şerif müslimde, Tirmisi'de ad Şerif gene. Mâmin Müslüm'ün, Mâmin Meyyit'in, salli aleyhi ümmet-i yorum ya Müslüm'ine, bir Müslümanın namazını kılsa, yalûbûne miyeten, 100 kişi odasında cemaati, aynı şatır hayda mı? 100 kişi, illa sami Müslüman kasten, yaşamına lehü illa şüfiyü <gülüyor> pihe. Allah'ın dostuna kabul eder Muhterem. Demi yani Müslüman demek cahizinde eğer 100 tane eli Tevhid Allah' inanan, Allah dostu, Allah için seven, Allah için gelen, dua eden Dua eder, yüz kişi bulunursa Mevlam bundan doğrusu kabul ediyor, şefa açık kılıyor. Yüz kişi kılıyor. Dedi ki, yüz bin olsa ne olur? Ardından dışınız muhtemelen efendim. Yani yüz bin olsa ne oldu değil mi? Ardından dışınız muhtemelen böyle. Demek ki ama burada şartlar ehli tevhid olması gerekiyor. böyle. Yani Allah dostu, yani Müslüman olması gerekiyor. Kendilerin beleyicen. Eğer cemaat az olursa mesela öyle insan var tabii işte küçük köyde küçük bir yaşanmış gariban birisi gariptir gurbet eder ölmüşün olacak. Mensaliyi seraseti sufufin fakat evcebe. En azı da eğer bir müslüman canı namazını üç saf cemaat kılsa üç saf en aşağı. Şimdi buna göre şerh veriyor fukahalar. Diyorlar ki örnek olarak yalnız yedi kişi var cemaat yedi kişi var yedi kişi var kim yok Garip bir de garip olmaz da Allah korusun olan üstü halli olabilir mesela depremde bu gibi hallerde savaş bunuda tabii o nefsin nefsi üstü oluyor böyle şey ancak en yakın kişi toplandılar yedi kişi bundan bir imam olacak kesin. Üç kişi arkadan bir saf olacak. İki kişi arkadan bir saf. En sağdan tek kişi kalacak. Denler. Üç saf olacak bunlar. Abone. Demek ki yedi kişi bir olsa bir imam altı cemaat kaldı. Bunlar tepsi olmayacaklar. Üç safı tamamlamak için böyle yapmaları gerekiyor. Yani. En önce üç kişi. Arkada iki, beş. Arkada tek altı. Bir ön imam. Hiç olması gerekiyor bunların böyle şey. Demek ki cemaatin çokluğun faydası var. Bir alime şöyle buyuruyor bir ulema birisi, hayat dolu insanın diyor, kimliği, kişiliği arkadaşından belli olur diyor. Arkadaşına bak, ondan anlatsın mı ne olur. diyor. Bir canlı var bir yerde, acaba nasıl bir insan, cemaatına bak, o anlatsın mı ne böyle yarın inşallah hem müsaibeti mütrebale imanlı ölmeyi inşallah böyle hasın inşallah ya sana Fatiha